İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Rafael Lakarra. Merhaba Rafael. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere buradayız. Bu programın bir özelliği var. Uzunca bir zamandır kaçındığımız banttan yayın politikasına geri dönmek zorunda kaldık. Neden? Ben tatildeyim. Evet. İyi bir haber mi? Kötü bir haber mi? Şimdi değişir. Siz... Siz bu programı dinliyorken Tanju hala daha İstanbul'da olacak keza Rafael de öyle. Ben muhtemelen denizden çıkmış bir yerlerde güzel soğuk e, banyozu yudumluyor efendim. Efendim rakıya balığa geçmişti olabilirim. E, o yandan, aferin. E, bu programı Bantan dinleyeceksiniz. Harika bir evim var. Gelecek haftanın programında banttan dinleyeceksiniz çünkü uzun zaman sonra ilk defa iki hafta süren bir tatil yapma şansı elde edilir. Banttan mesela şu anda dinleyicilerimiz bunu banttan dinliyorlar diyoruz. Benim ise onlar banttan dinlemiyor, onlar radyodan dinliyor. Tabi. Zaten ortamda da bir bant yok. Bant yok. Evet. Dijital bir kayıt yapıyoruz. Onun için e, yani. Çok banttan meseleler Dikkatli olun ve diyelim ki e, şu anda bu programı dijital ortamdan dinliyorsunuz. Değil mi? Flash diskten kayıt. Evet. Neyse. Ee, bugünün konusu otomatikman tatil. Bütün bir kış boyunca, kış köşesinde güzel yaz şarkıları çalmıştık. Bugün de program boyunca yaz şarkılarından, yaz hitlerinden, müzik endüstrisinin üzerinde yaz etkisinden bahsedip bununla ilgili şarkılar çalıp bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Tatil deyince tam olarak ne anlıyoruz? Yani normalde yaptığımız şeyleri yapmadığımız bir dönem mi? Yoksa tatil diye tanımlanmış bir takım şeyler var. Onları yaptığımız dönem mi? Çünkü benim için bu e, bir anlam ifade ediyor. Birazdan açıklayacağım. Siz lütfen söyleyin nedir tatil? Tatil normalde yapmak zorunda olduğumuz şeylerden kaçabilme şansı benim için. O yüzden e, bir saatlik tatil olmuş, iki haftalık tatil olmuş. Hepsine tatil gözüyle bakabiliyorum. Anladım. E, ama o bahsettiğin şeyler o paket tatillere giriyor sanırım işte... Şu otel'e gidelim, her şeyimiz programlı olsun veya şu tura gidelim, yapacağımız her şey belli olsun gibi bir şeyden Yok, yani e, mesela ben e, normalde hayatımda bir şeyleri yapmak zorunda değilim. Peki. Çalışmıyorum. Dolayısıyla e, tatil yapma imkanım yok. Çünkü derece... yaptığın normalde yaptığın şeylerin dışında bir şeyler yapmaksa tatil. Yok o sadece değişiklik. Ee, o zaman işte ben nasıl tatil yapacağım? Yapmayacaksın. Senin hayatın tatil. He. O zaman tamam. Uygundur. Yani. Peki. Ee, oldukça uzun bir giriş oldu. Şimdi. E, Şimdi senin, gelişme. Senin haftalardır süren e, sadece geçen hafta ve önceki hafta ara verdiğimiz bir Yuria hip. Maratonun vardı. Evet. E, bu banttan kaydım böyle bir şey var. İki hafta sonra söyleyeceğim şeyi söylerken gelecek hafta çalmayacağımız bir şarkının e, arasını vermek zorunda kaldım. Yuriy Hip Maratonuna devam ediyoruz. Evet. Ne getirmişsin e, bugün? Future Echoes of the Past. E, tabii geçmiş bu geçmiş zaman olur ki. Bu isimle, kayıt bir canlı e, e, yorum. Ama bu parçanın orijinali Look At Yourself albümünde ki çok ilginç bir albümdür. Kapağında bir tane ayna vardır. İnsanlar kendilerine bakabilsinler diye. E, o zamanlar için harika fikirler bunu şimdi yaptığınızdan işte herkes. E, Oradan, e, e, i̇şte 70'ler. Oradan July Morning adlı parça var. July Morning Temmuz sabahı. Evet. E, Mesela ben bugün sabah kalktım güzel bir bodrum kahvaltısı edip ne yaptım efendim? ...bir teze gittim diye tahmin ediyorum. Öyle yapacağımdır herhalde. Anlıyorum siz zaman yolculuğuna... <gülüyor> şi... ...maruf bir kişiliksiniz. Peki o zaman Yuri Ahip'ten dinliyoruz. July morning... Jurya Heap'ten dinledik. July Morning, Future Echoes of the Past Album'den. Uzun da e, bir şarkıydı. Bu bandtan hemen düzeltiyorum. E, dijital ortamdan e, program yapmanın e, bir güzel yanı. Uzun şarkıları uzun uzun dinlemek zorunda değiliz. Evet. E, dinlemek zorunda değiliz derken kötü şarkılar olduğu da değil. Ben müzik sevmediğim için. Aha. Sen sever misin? Ben de sevmem. Hiç. işim olmaz. E, Güzel şarkıydı gerçekten. Şimdi e, benim uzunca bir zamandır getirmek istediğim bir albüm vardı e, programa. Dışarıdan mı getirdiniz? Dışarıdan getirdim. Aslında bir iki hafta daha getirmiş değilim. İki hafta önce getirdim ama iki hafta daha çalmış değiliz. Çok seviyorum ben bu gelecek haftaların programlarını kaydetmeye şimdi. Ya birazdan e, bir program daha kaydedeceğiz ya. Orada iyice kafa karışacak. Ne dediğimizi unutacağız. Kesinlikle. Bu programda mı demiştik, sonrakinde mi demiştik? Ee, Kaç şeyi sonrakinde? Büyük kelimeleri Onlar karışacak. <gülüyor> Geri zekalı diye dinleyecekler ama çok eğleniyorum şu anda. Aldı Mayalanın 1981'de çıkarttığı elektrik randevu. Aldı Mayalayı vur etekine. Aynen öyle. Aldı Mayalanın elektro gitar çaldığı ve sakallı olduğu zamanlardan. Sakallıken daha iyi çalıyordu, değil mi? Ee, bilmiyorum bir etkisi var mı? Bende var. Ben hep sakalla çalıyorum. Gitarı sakalıma sürtüyorum. Çıkan sesler çok iyi oluyor. Peki. Ee, bu albümde e, aslında bakarsan hem o sürekli e, elektro çaldığı, biraz daha e, enstrüman çeşitliliğine gittiği dönemle iyice akustik ve klasik gitara kaydığı dönem arasında kalan Albümlerden bir tanesi bu. Çünkü e, sonradan klasikleşecek Passion, Grace and Fire isimli akustik eseri de bu albümde. E, ben buradan dinlediğin zaman hiç de gitar müziği gibi gelmeyen, ki aldım yolların müziği hep öyle gelir. E, hiç öyle gelmeyen çok sevdiğim bir e, şarkı var. Jewel Inside a Dream diye. Çok uzun zamandır çalmak istiyordum. Bir iki hafta daha çalamayacağım ama aslında şimdi çalıyorum. Ee, ben e, stüdyoyu terk ediyorum. <gülüyor> İyi günler diliyorum. Peki. Çalalım. Al, aldım Eula'dan dinliyoruz. Jewel Inside a Dream. Civilization Dream dinledik, Aldı olanın 1981 tarihli Electric Rendezvous e, albümünden beğendin mi? Beğendim valla? Dinlemedik ki de Nereden atlıyorsun beğendim. Ben ben de var bu albüm. <gülüyor> Hadi bakalım. Tabii e, gözlüklü sakallı elinde de bir tane Les Paul türü bir gitar var, plak kapağı böyle. Hatta ben de plak olarak var. Vay. Tabii ben de bir kare... ben de CD'si var. Ee, CD'nin kapağında da e, böyle neon. ...ışıklarla yanan bir gitar ve bir puma var. Pumaya hiçbir şekilde anlam veremedim. CD, Seneler. CD ile ilgili aklıma şöyle bir değiş geldi. Aa kedi buraya CD. <gülüyor> ne? Şimdi e, erkek kedilerin çiş yapmak değil de... E, ...hormonal bir takım sıvılarını e, çeşitli yerlere püskürterek... Ee, i̇z, bırakma. i̇z bırakması gibi bir şey vardır. Bu da dilinde siymek deniyor. Bilmiyordum. İşte bir yaşınıza daha girdiniz. Girmez olaydım o. K kedi ile ilgili e, güzide bir bilgiye daha sahip oldunuz. E bütün bunları neden zooloji bölümünde anlatmadın da şimdi tatil bölümünde anlatıyoruz. E, tatilde işte, ha, tatilde kediyi kime bırakıyorsunuz? Tatilde kediyi ablama bıraktım. Yani iki hafta sonra bırakacağım ama. Oh Allah'a şükürler olsun. <gülüyor> evet. Çünkü çok net bir dille kediyi istemiyorum Güray demiş bulundun. Evet. İki hafta sonra bu programın başına bela olacağını da herhalde farkındasındır. Çünkü <gülüyor> du duygu anıp programı dinlediği zaman kediyi neden size bırakmadığını böylece öğrenecek. Evet. Kedi sevmediğimden değil. Yani ben kediyi seviyorum. Ee, kedi beni sevmiyor. Kedi. Evet, kedimiz biraz ruh hastası. Ya da kedi insan sevmiyor. Yok yok insan seviyor ee, Ama insanın böyle daha bir parçalara ayrılmış İçinin dışı çıkmış halini seviyor Demonte seviyor insanları evet, İstiyor evet. ki yani ayağı bir yerde kalsın Parmaklarını alsın evet. işte kaka kutusuna götürsün Öyle ruh hastası istekleri var ee, Ama bize de öylesi düşünüyor. Yakışır evet Öylesi düştü Gerçi ben kaşındım ee, Bu kediyi almaya gittiğimiz zaman e Sibel dedi ki Sibel benim eşim oluyor Üç tane çok güzel yavru var. Hadi gel bir tanesini alalım. İki tanesi uyuyordu. Bir tanesi o uyuyanların kulaklarını kemiriyordu. Ha ha ha kerata deyip onu aldık. İşte. İşte halbuki uyuyanlardan i̇şte. birini alsaydım çok daha huzurlu Kader bir Kader ağlarını vardı. orada ölmüş bulundum. Ve tatilde sana bırakıyordum o zaman. Evet. Madem e, akvaryumculuk dedik. Tatil konulu program derken tatilde kediyi kime bırakacağımı anlatmak hiç e, aklımda yoktu. Tamam. Aslında baştan şey demiş olsaydık. Gerçi şu anda banda kaydettiğimiz için... İstediğimizi diyebiliriz. E, geriye değil, dönelim öyle. değiştirelim bunu. Tatildeki ediyi kime bırakacağım konulu program diye değiştirelim. Olabilir. Bakalım üşenmezsek editleriz. Bakın Şimdi... editlersek de bunları konuşmamız saçma olur. De i̇şte bu Müs nedir? E, zaman paradoksu. <gülüyor> i̇şte. Evet. Peki sıradaki şarkıya geçelim. Geçelim neymiş o? Mikrofonu söyleyeceğin onu. E, Don Cherry adlı muhteşem müzisyenin kızı Nene Cherry. Çok güzel bir Sizin ne ne ne gerek bu parçalar diye düşünmeyin çok güzel bir albüm yaptı zamanında men adı şarkının adı kuçi kuçi kuçi ne demektir aklıma kuçi kuçi men geldi zaten o yani e, seninle de kuçi yapmak istiyorum diyor kuçinin ne olduğunu e, radyoda söyleyemiyoruz kuçi mi demektir peki <gülüyor> <gülüyor> Rafael buraya cd diyebilir mi sosu <gülüyor> evet peki, buyurun nene çörden de dinliyoruz kuçi Evet efendim. Nene Cherry'den e, dinledik. Kuçi. Her programda olduğu gibi bu programda da çenemiz düşmüş durumda. E, 30 dakikayı geride bıraktık ama daha sadece 3 şarkı çalabilmiş durumdayız. O yüzden bu... O zaman biraz ben, daha konuşalım. Benim, benim tatilimin detaylarına e, çok fazla girmeden bir sonraki şarkıya geçelim derim. Geçelim. Bir sonraki şarkının detayları neler? Bir sonraki şarkının detayları... E, bir defa El Green şarkısı. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ee, müzisyen ve din adamı. Bu bir dakika Hazır. pardon. Bu det Ayları diyoruz ya. O yani bu şey gibi mi? Haziran Recep, Temmuz. Şaban. Şaban. Haziran Temmuz. Anladım. det Ayları. Buyurun. Evet. Ee, İngilizler de Aylar derler zaten. İşte ben de oradan şey yaptım. Geniş e ama işte şey Death. Geniş e. Tabii. Bunun dar olanı da mı var? İşte benzin dar E'ye e iyi diyoruz değil mi? Yok. Benzin ve benzin diyen insanlar vardır ya. Benzin diyen insanlar mı var? İşte ince E'yi geniş E olarak söyleyen insanlar. Anladım. Tamam anlamadım ama geçiştirmeye çalışıyorum. Tamam gelecek haftanın konusu o zaman fonetik olsun. Olur fonetikten bahsedeyim. ama bu E meselesini gelecek hafta anlatayım. İşte iPhone'dan falan değil fonetik dediğiniz. Tabii iPhone etik. Buyurun. Al Green'in 2005'te çıkarttığı e, nispeten yeni albümlerinden bir tanesi Everything's Okay. E, ne yalan söyleyeyim kendisinin en iyi albümlerinden bir tanesi değil. E, ama aynı ismi taşıyan açılış şarkısı oldukça keyifli. E, Al Green'de aslında soul müzik meraklısı olarak e, Pulp Fiction soundtrack ile tanıştığım için biraz utandığım bir şahsiyet. Bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Al Green'i, Tekine. Peki. Bir program içinde iki Al isimli insan kullanmıyorum bir daha. Ee, hatta hemen şarkıya giriyorum. Everything's okay. Everything's Okay'i dinledik Al Green'den. Benim aklıma bir şey takıldı. Ben tatil yapamıyorum dedin ya. Evet. Eşiniz hanımefendi, avukatlar. Beni mahkeme mi versin? Hayır. O tatili yapıyor. Evet. Değil mi? Sen de onunla birlikte artık gidiyorsun bir yerlere. Ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Mesela o yaptığınız şeye sen ne diyorsun? Ya yani O tatil yaparken sen öyle yanında mı duruyorsun? Ben felsefi anlamda orada yaptığım şey benim tatil sayılır mı? Tatil olması için... Yani bir yaptığın başka bir işten Sıkıldığın istemediğin bir işten veya Tek düze bir işten Bir böyle bir ara alıp Sevdiğin şeyler yapmak anlamında mıdır tatil Senin için tatil tanımını değiştirebiliriz o zaman Çünkü denize me gitti. Mekan ve aktivite değiştirme Olarak da Bir şey yapalım Başlık açalım oraya e, Bu arada ben bir kez daha altını çizerek Söylemek istiyorum e, Dinleyicilerimiz biraz önce tam olarak anlamamış olabilirler Evet ben çalışmıyorum, ee, sabah erken kalkmak gibi bir derdim yok. Gitar çalıyorum, e, radyo programı yapıyorum. Onun dışında da canım ne isterse onu yapıyorum. E, sanırım şimdi daha açıklık kazandı. Evet, 8'de yaptığımız radyo programına e, öğlen 2-3 gibi gelmeniz de bundan. Evet. Açık radyonun demirbaşı olmuş bulunuyorsunuz. Biz haftada sadece bir saat program yapmana rağmen. Evet. Peki. Şimdi, yine çok... Şimdi derken bu şimdi aslında tam... İki hafta şimdi sonra diye. şimdi, tabii. Ee, yine çok sevdiğimiz gitaristlerden bir tanesi, senin de çok sevdiğini biliyorum, Jeff Healy'den Evet bir şarkı çalacağız. Çok sevgili dostumuz, Güven bana hediye ettiği bir albüm. Kendisini de sevgiyle anıyorum burada Hatta bu parçayı ona armağan edelim. Edelim. Ee, aslında şöyle de anlamlı olacak... Parça aslında bir e, Muddy Waters parçası. Kesin şimdi radyonun başında diyecek ki o şarkı Muddy Waters'ın değil aslında bilmem kimin bilmem kimindir. E, biz sonra kendisine bu kalabalık için gerekli cezayı keseriz. Muddy Waters'ın Can't Call Her Sugar. Yani ona e, şeker diyemem isimli şarkısının nedense ismi de değiştirilmiş halini çalacağız. Sugar Sweet diye. E, sözler aynı. Ama Jeff Healey almış, yürümüş o blues standartında ünlü oldu o biliyor musun? Yürüdü gitti gerçekten. Evet. Daha erken öldü, yazık. Nefis bir gitarcı, o hatta, an, hatta an, ilk gitar. on gitarcı arasında sayabilirim. Kesinlikle. Ee, Allah rahmet eylesin diyelim. 2008'de çıkarttığı Mess of Blues albümünden bir Muddy Waters cover'ı dinliyoruz şimdi, baya funky bir versiyonla, Sugar Sweet. <Gülüyor> to tell you about my baby. I'll speak of her with pride. She does everything just to keep me satisfied. Lord, she's my baby, she's my baby. What a treat! But well, I can't conquer sugar. Sugar never was so sweet. Well, she gets up every morning, brings me breakfast in bed. She manicures my nails, Pokes her hair upon my head, Lord, she's my baby, she's my baby, can't you see? Well, I can't call her sugar, sugar never was so sweet. Jeffy sugar sweet dinledik. Şimdi lafı uzatmadan size veda etmek zorundayız. Çünkü biraz uzunca bir şarkıyla veda ediyoruz size bu hafta. İki hafta önce programımıza konuk olup bizi çok mutlu eden... ...Yavuz Ak yazıcı'nın Turkish standards albümünden bir başka parça çalacağız. E, orijinali ben... Duman'a ait olan... Seni Kendime Sakladım Evet. isimli parçayla size veda ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da gelecek haftaki programımızı da banttan dinleyeceksiniz. Çünkü ben hala da tatilde olacağım. Zaten birazdan da o programın kaydına giriyoruz. Peki veda ediyorum ben. Buyurun. Ben Güre Kay. Ben George Washington. Ee, önümüzdeki hafta 94.9 Açık Radyo'da yine sadece iyi müzik çalmak üzere sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hı? Yol Onlar ister alınsın, isterlerse darılsın. Onu bunu bilmem, anlamam. Kim ne derse desin lan. Ben alınıp satılmam. Onlar ister alınsın, isterlerse satılsın. Oh, seni kendime sakladım. Oh, hepsini ben hesapladım. Oh. Oh, oh, oh. Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım kapışsın <Gülüyor> isterlerse İşte can Onlar ister Kapışsın isterler.